Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şahli sadri ve yesirli emri Vahlül lukta temmin lisanı yefqahu qavli Rabbi zidni ilme, Rabbi yesir ve la tu'asir Rabbi temmin bil hayır Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler Bugünkü dersimize geçen hafta kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Geçen haftaki derste e, Tirmizi'nin e, cami ya da sünneni hakkında e, ön bilgileri vermiştik. Şimdi bu derste de inşallah üç cami'nin mukayesesi yani Buhari, Müslim e, ve Tirmizi'nin camilerini kendi arasında bir mukayese edeceğiz. Daha sonra da e, cami'nin Tirmizi'nden okumaya başlayacağız. Şimdi e, genel hatayla şöyle bir hatırlayacak olursak, Buhari'nin sistemiyle, Müslümin sistemi ve e, Tirmizi'nin sistemi e, kendi içerisinde mümkün mertebe e, farklı e, çerçevede yer almaktadır. Dolayısıyla e, Buhari'nin sistemi farklı, e, Müslümin farklı ve Tirmizi'nin de farklı bir sistemde oturmaktadır. Dolayısıyla şimdi bu mukayese oldukça önemli. Tabii inşallah e, bunu pratiğe uyguladığınız takdirde yani geçenki derslerde gerek Buhari'den gerekse Müslüm'den okuduklarımız üzerinde tekrar tekrar duracak olursanız bu mukayeseyi daha net bir şekilde bir de e, Tirmizi'nin camiinden okuduğumuz zaman e, bu teori olarak ifade edilen e, mukayese sistemini kendi içerisinde daha rahat ve net bir şekilde anlayabileceksiniz. Evet, üç cami'nin mukayesesi. Sahihayn'ın birbiriyle mukayesesini, Sahihayn denildiği zaman anlaşılması gereken neydi? Buhari ve Müslim'in sahihleri anlamına geliyor. Şeyhayn denilince de yine Buhari ve Müslim olarak geç, geçmektedir. Sahihayn'ın birbiriyle mukayesesini önemli birkaç noktaya dikkat çekmek suretiyle daha önceki sayfalarda vermiştik. Burada Cami adını taşıyan üç eseri birbiriyle karşılaştırmak istiyoruz. Burada sunacağımız bilgiler hemen tamamen Profesör Doktor Nurettin Itr'ın El-İmam Et-Tirmizi ve muvazene Beyni'l-Camii'hi ve Beyni'l-Sahihayin adını taşıyan değerli araştırmasından, Ahmet Muhammed Şakir'in Tirmizi'nin camine yazdığı kıymetli mukaddim eden ve Mübarek Furi'nin Mukaddimet-ül Tuhfetül Ahfezi'den eserinden yapılan iktibaslarla gerçekleşmiş olacaktır. Öncelikli olarak Tirmizi, için Buhari fıkıhçiliği daha fazla ön plandaydı. Yani fıkhi e, görüşünü temellendiren rivayetleri, e, bab başları altında sıralamıştı. Müslüm'de ise ne vardı? Müslimde e, daha az ya da hadisçilik ön plandaydı. Hadisçilik ön planda olunca fıkhi bab başlığında, e, daha doğrusu bab başlığında olmayınca, e, bir hadisin, bir rivayetin farklı versiyonları, farklı tariflerini alt alta yazmak suretiyle gerek senetteki, metin farklıları işaret etmek suretiyle hadisçiliği daha fazla ön plandaydı. Bu noktadan bakıldığında Tirmizi hadisçilik noktayı nazarından Müslüme, fıkul Hadis noktasından da Buhari'ye ait özellikleri onlara yakın ölçüde kendisini toplamış bulunmaktadır. Yani Tirmizi, fıkul Hadis noktayı nazarından Buhari'ye, hadisçilik noktayı nazarından da Müslüm'ün ait özelliklerini bünyesinde kısmen de olsa toplamıştır. Böylece her ikisinin maksat ve gayelerini eserinde gerçekleştirmeye çalışmıştır. Tirmizi hadis kabulündeki şartlar açısından Buhari ve Müslüm'den daha mütesahil bir tutum içindedir. Şimdi hadis kabulündeki şartlar açısından, hadis kabulünde bir takım şartlar var. Bu şartlar yani ravilerde aradığı şartları var ravilerdeki e, kendi içerisinde yer alan bir takım hususiyetler var bu şartlar açısından bakıldığında gerek Buhari'ye gerekse Müslüm'e göre daha mütesahil bir tutum içindedir peki mütesahil ne demek diye soracak olursak Evet çok fazla katı yaniçe nazaran katı şartları ihtiva etmeyen biraz daha serbest şartları ihtiva eden bir özelliğe sahip bulunuyor temiziliği onun eseri Hasan hadis terimini belli bir muhtevaya kavuşturması açısından sayı farklı bir nitelik arz etmektedir onun camiyi Şimdi burada gevşek ifadesi kullandı, biraz gevşek kavramı Türkçe'de anlaşıldığı kadarıyla, yani ilk algı itibariyle, yani çok fazla önem vermeyen anlamındadır ki bu anlamda değil. Yani tesahil ifadesi diğerlerine nazaran biraz daha e, hafif diyebiliriz. Yani şartları e, şartları kabul açısından biraz daha e, çok fazla katı davranmayan bir özelliğe sahip. Şimdi gevşek dediğiniz zaman önemsemeyen anlamına gelir ki bu anlamda değil. Onun cami Buhari ve Müslüm'den çok daha fazla zayıf hadis ihtiva etmektedir. Ancak bu hadislerin tuttu durumunun tirmizi açıklıkla ortaya koymaktan çekinmez. Şimdi burada bir noktaya daha e, işaret edeyim. E, şimdi zayıf hadis denildiği zaman <gülüyor> gerek e, yani hemen hemen pek çok camiye içerisinde yani gerek akademi camiye içerisinde gerekse halk arasında bu hadis zayıf denildiği zaman oluşan algı şudur. Bu hadis isnat şey yönünden yani dayanak noktası yönünden zayıf olduğu için bununla amel edilmez. Öyle değil mi? Bakınız ee, kısmen de olsa önceden de bahsetmiştim tekrar vurgulamak adına söylüyorum. Şimdi zayıf hadis denildiği zaman e, zayıf hadisin pek çok çeşidi var. Mesela sahih hadisin zıttı zayıf hadistir. Mutlak anlamda. Ancak zayıf hadis de kendi içerisinde sahih e, hadisin de kendi içerisinde bir derecelendirilmesinin yapılması gerekmektedir ki nitekim de bu konuda derecelendirme yapılmıştır. En üst e, yani sahi, sahihe yakın olan kısım ile bir de en alt mertebede olan kısım vardır. Bundan dolayı e, zayıf hadis denildiğinde dayanak noktası itibariyle hadisin zayıflığına işaret eder. Ki bu e, amel edilmeyecek, e, külliyen reddedilecek yani merdudun karşılığı değildir. Tekrar söylüyorum. Bir hadisin zayıf olarak addedilmesi, zayıf olarak kabul edilmesi diyelim Birisi zayıf kabul ediyor bir başka birisi zayıf kabul etmiyor. Bu hadisin merdut olduğu yani amel açısından söylüyorum amel açısından merdut olduğu anlamına gelmez. Bir de merdut kelimesi şöyle söyleyin de merdut denildiği zaman buradaki merduttan maksat kesinlikle e, amel edilmeyen anlamında değil. Dayanak noktası itibariyle e, kabul edilmeyen anlamındadır. Yoksa Mesela Mürsel hadisleri vardır. Mürsel hadisleri Hicri 2. asırda e, hem çok yaygındı hem de kendileriyle amel edilebilirdi. Nitekim de İmam Malik'in Muad yaklaşık 222 civarında Mürsel hadis vardır ve onunla da amel edilmiştir. Mesela Şafi'den önce Şafi'den önce e, pek çok bölgede Mürsel hadislerle amel edilmiştir. Dolayısıyla Mürsel hadisin e, zayıf olarak addedilmesi sadece teknik bir tabir olarak e, yer almaktadır. Tabi bununla beraber metruk bir hadis ya da e, ra, raviyesi adalet yönünden e, oldukça zayıf olan bir e, hadis için elbette bu durumu her zaman savunamayabiliriz. Ancak mesela Mürsel hadisler e, de bir, aynı zamanda bir zayıf hadis kategorisindedir ama onunla amel edilmeyeceği anlamına gelmez. Hangi noktada amel edilmez? Elbette ahkam konularından ziyade e, amellerin faziletlerine dair ya da e, ahkama taalluk etmeyen konularda amel edilebilir diye geçmiş İslam uleması özellikle bazı hadisçiler bu konuda e, cevaz vermişlerdir. Dolayısıyla e, şimdi şu ifadeden Buhari ve Müslim'den çok daha fazla zayıf hadisi ihtiva etmektedir anlamı ee, tamamen hiç amel edilmez. Külliyen reddedilir anlamında değildir. Tekrar söylüyorum. Ee, zayıf bir hadisin zayıf hadis olması özellikle e, zafiyeti çok az zafiyeti gerçekten zayıf olan zafiyeti zayıf olan e, rivayetler için söz konusu edildiği zaman bununla amel edilebilir şeklinde bir ayrıma tabi tutmak gerekiyor. Şimdi uydurma rivayet Konusunda ya da e, senedine yer alan herhangi bir ravinin, yalancı bir ravinin, yalancı derken gündelik hayatında yalan söylemişse, onun e, nakletmiş olduğu bir rivayetin, e, bu noktada müttehemin bir kizb ile itham edilen bir ravinin naklettiği rivayeti elbette amel edilmesi e, beklenmez. Ancak e, senedindeki inkıtağdan dolayı, yani hafif bir inkıtağdan dolayı ya da, Ravinin, ravideki zaptaki ufak bir gevşeklikten dolayı e, hadise verilecek olan zayıflık hükmünden dolayı o hadise amel edilmez anlamına gelmez. Ancak bu hadislerin durumu tirmizi açıklıkla ortaya koymaktan çekinmez. Burası anlaşıldı değil mi? Yani bir hadisin zayıf e, olması ile yani hükmen zayıf olması ile amel edilmesi arasında fark vardır. İkisi, i̇ki şey birbirine karıştırmamak gerekiyor. Peki Zayıflığın hangi derecesi mesela müsel hadisler müsel hadisler açısından bakıldığı zaman müsel hadislerle e, demişler ki e, ahkamın dışında ahkamın dışında e, müsel hadislerle de amel edebilir diyenlerde olmuş bak diyenlerde derken bunu kabul etmeyenler de var edenler de var. Ahmet Muhammed Şakir, Tirmizi'nin kütübü sitte ve öteki hadis kitaplarının hiçbirinde bulunmayan 3 özelliğe sahip olduğunu bildirmekte ve bu özellikleri şöylece sıralamaktadır diyor. Bir, bir konudaki hadisi verdikten sonra o bapta kendisinden hadis rivayet edilmiş olan sahabilerin isimlerini veriyor ki bu oldukça önemli bir özellik. Bu bir çeşit tahriştir. Bu basit bir tahriş de değildir. Şimdi tahriş derken belki bu konuda henüz tecrübesi olmayan arkadaşlarımız vardır elbette bir hadisin tahricinin yapılması gerekir. Ne demek tahric? Bir hadisin başka hadis kaynaklarında da geçip geçmediğini bunun tespitini yapmak anlamına gelir. Peki size şu anda an itibariyle mesela şu soruyu soracak olursam ya da bu soruyu herkes kendisine sorsun. Bir hadis tahrici nasıl yapılır? Veya bu konuda herhangi bir şekilde hadis tahrici yaptınız mı? Bu konuda herhangi bir deneyiminiz ya da tecrübeniz var mı? Şimdi Böyle bir deneyiminiz ya da tecrübeniz yoksa elbette bu söyleyeceklerim ya da burada okuyacaklarınızın çokta fazla bir anlamı olmayabilir. Dolayısıyla bir hadis sahricini yani bir hadisin en azından kütüb-i tisa çerçevesinde kütüb-i tisâ içerisinde hangi hadis kaynaklarında geçtiğini, nasıl ve ne şekilde geçtiğine dair bir çalışma yapmış olmanız gerekiyor. Yani şu anda toplam ee, diyelim Ekranda katılımcılar 45 kişi. Acaba 45 kişinin işin doğrusu merak ediyorum. 45 kişiden kaç kişi bir hadisin, e, diyelim mesela diyelim bu halde geçen bir hadisin, diğer hadis kaynaklarında geçip geçmediğini, nasıl ve ne şekilde geçip geçmediğini dair bir uygulama yaptınız mı? Acaba kaç kişi yaptı? Keşke imkan olsa da şu e, kaç kişinin yapmadığını öğrenebilsem. Peki yapanlar var mı? Soruyu oradan başlayalım. Şu anda birileriniz bir şeyler yazıyor ama benim ekranıma düşmüyor. Acaba çok uzun mu yazılıyor yoksa bana bana mı geç gelecek? benim size ek olarak vermiş olduğum notlar vardı. Peki o notlara baktınız mı? <gülüyor> o, notlarda, o notlarda bir hadis nasıl tahric edilir onunla ilgili bir örneklendirme de vardı. Ona dayanarak, şimdi ona dayanarak bir hadisin tahrircini yapılması lazım. Yani en azından onu örnek almak suretiyle. Tabi hadis tahrirci yöntemlerinde farklı yöntemler var. Birincisi concordans sistemi dediğimiz e, fihris üzerinde yapılacak e, tahrişler. Bir de e, elektronik ortamda e, Şamile mesela e, cevamül kelim tarzı yapılacak olan tahrişler var ki gerek Şamile gelirse cevamül kelim tarzında yapılacak tahrişler e, çok fazla güvenilir olmayan tahriş sistemleridir. de daha doğrusu. Onun için e, rivayet yani tarihçini yap yapabilmek için bu konuda bir tecrübe sahibi olmanız gerekiyor. Şimdi bir saniye. Evet, şimdi şimdi ilahiyat fakültesi mezunu olan bir insanın en azından bir hadisi araştırması, bir hadisin tahricini yapması, hadis kaynaklarını tanıması gerekir. Şimdi bunu tanımadan, şimdi bizim da, burada anlattıklarımızın çok da fazla bir önemi olmadığını, önem olmadığı ki önemsiz anlamda değil, daha faydalı olması için muhakkak bir hadis araştırmasını yapmanız gerekiyor. Şimdi bunun için herkes birer tane hadis alıp bir hadis alıp bu hadisin tahricinin nasıl yapılacağına dair bir bilgi sahibi ya da bir tecrübe sahibi olması gerekiyor. Tabi teknik imkanlar buna müsait olmadığı için şu an an itibariyle acaba bunu videoyla video tanıtımıyla bunu yapabilirim. Biz anlatabiliriz ama esasında bütün bu iş yani yüzde seksen, yüzde yirmisi bizden kaynaklanmakta ama yüzde sekseni iş sizinle bitmektedir. Bu konuda çevrenizden de yardım almak suretiyle bir hadisi temel hadis kaynakları içerisinde nasıl ve ne şekilde tespit edebilirsiniz? Bunun bir örneğini muhakkak yapmanız gerekiyor. Yani bunu yap buradan mezun olursanız gerçekten büyük bir eksiklik olmuş olur. Bunu telafi etmenin yoluna bakın. Yani elbette şimdi kimileriniz iş yerinde çalışıyor vesaire ama bu olmadan da olmuyor. Bunun amacı şu. Hadis sahriç yapmanın yani hadisin ilgili kaynaklardaki herhangi bir rivayetin hangi hadis kaynağında nasıl ve ne şekilde geçtiğini öğrenmenin böyle bir yöntemi elde etmek e, nin yolu bir kere bunu yapmaktan geçiyor fakat bu aynı zamanda e, önünüze çıkan herhangi bir hadisin e, hangi hadis kaynağında bulduğunu test etmenin yanında nasıl ve ne şekilde nasıl ve ne şekilde geçtiğini öğrenmek ve bunun tespitini yapmaktan geçiyor bu olmadan olmaz yani buna buna bir çözüm yolu bulmak gerekiyor. Şimdi buna bir çözüm yolu yolu bulabilmek için elbette bunu bizzat fiili olarak yapmanız gerekiyor ve yapılması da lazım. Yani çok o kadar da zor zor bir şey de değil. Yani yeter ki sadece diyelim bir hafta bir hafta demesem bile bir gün bir gün içerisinde yoğun yoğunlaştığınız takdirde birisinin yardımıyla. Bunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu olmadan olmaz. Bunu e, yapmamız gerekir bilmiyorum. E, yani işin doğrusu gerçekten üzülüyorum. Yani elbette şimdi e, muhariş değil. Muhariş, zaten sizden muhariş olmanızı beklemiyoruz aşırı derecede. Fakat muhakkak bunun başından bir e, Böyle bir uygulamadan geçmiş olmanız gerekiyor. İşte bu beni sıkıntıya sokuyor. Bakalım çaresini e, bulmaya çalışacağız. Şimdi hepinizin elinde bir malzeme olması gerekiyor. Bakalım. Bir çaresine bakacağız. Yani size bir hadis sahrici yaptırmadan ben sizi mevzu etmek istemiyorum. Muhakkabı bir hadis tahrişi yaptıracağım ben size ama e, bunun bir çaresini bulacağız inşallah. Peki. Dolayısıyla bu bir, bu bir çeşit tahriş, tahriş kelimesinden yola çıktık. Bu basit bir tahriş değildir. Şarih Mübarek Furi, Timizi tarafından işaret edilen hadislerin kimler tarafından kaydedildiğini araştırmıştır. Ancak çoğu kere kaynağını araştır diyerek durumun tespitini okuyucuya bırakmak zorunda kalmıştır. Bunun anlamı Tirmizi'nin bildiği rivayetleri bugün bile tam olarak tespit edememekteyiz demektir. Çoğu kere fıkhi konularda yani Tirmizi fakihlerin görüşlerini ve görüş ayrılıklarının delillerine de işaretle de verir. Bu oldukça önemli bir özellik. Yani Tirmizi de şimdi fakihlerin yani fıkhi konulardaki fakihlerin görüşlerini veriyor ve fakihlerin görüşünü verdikten sonra da onların e, delillerini de zikrediyor. Bu oldukça önemli bir özellik dedim. Niye? Gerçekten bir ilim adamı, gerçek bir alim salt anlamda salt anlamda reddetme ya da kabul etme yerine delilleriyle birlikte sunma özelliğine sahiptir. Onun haricinde evettir ya da hayırdır şeklindeki kabullenmeci bir yaklaşım yerine delilli olarak insanları bu konuda bilgilendirme gibi bir yönteme başvurmuş olması oldukça önemli. Bununla beraber konuya ait müteâriz, müteâriz hadisleri zikredi. Müteâriz ne demek? Evet, karşılıklı olarak birbirle çalışan hadisleri zikreder. Bu da hadislerle amel edebilmek açısından pek önemlidir. Tirmizi tabi bu mütearriz görüntüde, yani görünüşte iki rivayeti karşı karşıya getirdiğiniz zaman iki rivayet birisinin e, A dediğini, diğeri de B diyorsa aynı konuda bu e, mütearriz hadis anlamına geliyor. Tirmizi hadislerin illetlerini göstermekle fevkalade ısrarlıdır. Bunun altında çizin, yani sizin derken e, buradaki mesele şu, yani Gerçek ilim adamlarının ya da gerçek anlamda ilmi düşünmenin bir göstergesidir bu. Hadislerin illetlerini göstermekte fevkalade ısrarlıdır. Hadislerin sıhhat derecelerini rical tenkitleriyle birlikte güzelce verir. Böylece onun kitabı usule ait kaideleri özellikle İlel, İlel dediği kitabı İlel yani Tirmizi'nin kitabının sonunda İlel yer alır. Hadisleri tatbik eden yegane kaynak durumundadır. Bu sebeple de onun kitabı hoca talebe ve araştırmacılar için pratik ve faydalı bir kaynaktır. Şimdi ee, merak ettiğim bir şey var. Şu anda tabi toplam olarak katılımcı sayısı 47 gözüküyor da. Bulunduğunuz yerde. Bulunduğunuz yerde. Daha doğrusu bulunduğunuz yerde İlahiyat Fakültesi olan acaba e, irtibata geçebilecek olan kaç arkadaş var? Bunun tespitini yapabilsek. Bunun yerine de şu soruyu da sorayım ben. Bu imkana sahip olmayan kişi e, sayısına kadar acaba An itibariyle söylüyorum. An itibariyle şu anda Türkiye çapında Türkiye çapında 96 tane ilahiyat fakültesi kurulmuş durumda. Bunların bir fiili en azından 80 tanesi peki e hiç olmazsa arada geleceğiniz bir durum söz konusu değil mi? ya da ilçede peki ilçe müftülüğünde herhalde müftü efendi herhalde bu işlerden biraz anlar mı? benden beter doğrudur vallahi doğrudur ne yazık ki doğrudur of of Dert bir değil elvan elvan demişler ya. Şimdi e bir dakika bir dakika bir saniye dur bakayım bir dakika dur. Şimdi bakınız. Asiye Hanım şimdi e, hadisten doktora yapmış kim var bu? Tamam, o e, Elif Hanıma gidersiniz, orada ondan bir zat yardım istersiniz. Şimdi böyle bir imkanı olmayanlar, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, şehrin merkezinde olanlar, şehrin merkezinde olanlar, fakülte, fakültes İlahiyat Fakültesi olan şehirlerdeki hepsinde var artık. Hiç istisnasız söylüyorum ben. Bütün fakültelerde var. Ee, muhakkak gitsinler. Bakınız hiç ihmal etmeyin. Orada muhakkak bir hadis hocası vardır. Oradaki hadis hocalarından hadis hocalarından hatta araştırma görevleri de dahil olmak üzere onlardan yardım istesinler. Yani isteyin. Bakınız şimdi siz bunu yapmazsanız yani oturduğunuz yerden bu işler olmaz. Yani er vehle fi elim diyoruz el rehle fi talebil hadis diyoruz o takdirde ilçede olan arkadaşlarımız da bir zahmet haftanın bir hafta sonu ya da bir haftanın sonu Cuma gün olur veya başka bir şekilde olur en azından hocadan randevu alıp o şekilde de gidebilirler o nokta bir sıkıntı olmaz. Yani şöyle söyleyeyim, hani ben öğrencilerime şöyle derim, derim ki biz kapıdan korsak, siz pencereden girin, pencereden korsak, kapı bacadan girin diye. Dolayısıyla bu işi biraz daha siz kendinizi zorlamanız gerekiyor. Kendinizi zorlayacaksınız ki bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yani işte hocam benim şu konuda bir sıkıntım var, bana bu konuda yardımcı olur musunuz? İşte tam öğrencisiyim, dolayısıyla yüz imkanımız yok. Şehri merkezinde olanlar gitsinler, i̇kinci, birinci öğretim yoksa ikinci öğretimden ders alsınlar, yani... Ee, dediğim gibi yanın, e, koltuğunuzun altına bir tabure alırsınız o tabureyle beraber gidersiniz e, derslere e, istirak edersiniz hiç kimse sizi e, okuldan kovmaz böyle bir e, endişe içerisinde de, e, endişeye de girmeyin şimdi benden korkma burada bir kelime bir cümle geçti benden bizden benden korksanız da ne demek o subhanallah ben korkulacak adam değilim yahu Korkmanıza gerek yok. Ben o kadar dediğim gibi korkulacak adam değilim. Sadece bazı, bazı konularda biraz işin ciddiye alınması gerektiğini söylüyorum. İşte o kadar. Yol göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu noktada dediğim gibi bakın e, İstanbul'da olanlar hem İstanbul ilahiyata hem e, Marmara ilahiyata gitsinler. Hocaların kapılarını çalsınlar. Beni bulamazsanız altı tane hocayız. Altı hocamız yoksa araştırma görevlerimiz var. Araştırma görevlerimiz var. Beş tane araştırma görevlerimiz var. Onlardan da rahat ve gönül rahatlığıyla yardım alabilirsiniz. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Evet tekrar bunu hatırlatayım da şalması şey olmazsa ola ki belki içinizden bazılarını harekete geçirebilirim. Aksi takdirde böyle bakın biraz önce arkadaşınız dedi ki benden daha beter dedi. Din öğretmeni var. Ee, maalesef işte bu hale de geldik. Bu hale geliyoruz. Ben cuma günleri hariç her gün okulda oluyorum. Tabi şimdi bu ara e, sınavlar olduğu için bazen asılmalar olabiliyor. Evet Neyse artık imkanı olanlar imkanını zorlayabilenler zorlasınlar. Ee, olmadı ya bu işin e, imkanı, e, imkanı yok diyerek de herhalde köşeye çekip oturacak değilsiniz. Elinize aldığınız derleme sek İsmail Lut Lütf Çakan hocanın e, gerek onun kitabıyla gerekse Hadis Araştırma ve Tenkit Kılavuzu var. Hadis Araştırma ve Tenkit Kılavuzu var. O kitap sayesinde gidin bir e, bir cami herhalde camide bir Buhar ya da Müslim vardı ya da en azından orijinal kaynakların olduğu bir kütüphane vardır. Yahu o kadar da şey değildir ki ya. Muhakkak bir e, hadis külliyatının olduğu bir e, yer vardır. Olmaması mümkün değil. Evet dediğim gibi bu konuda biraz daha gayret göstermeniz gerekiyor. Tabi bizden, bizden sadece yol göstermesi, artık uygulayıp uygulamamak da e, tamamen size ait olan bir şey. E, sistem e, sistem öyle bir şey ki maalesef sizi e, denetleyebilme, sizi kontrol edebilme, daha doğrusu sizi doğru bir şekilde yönlendirebilme imkanına sahip değiliz. Ne yapalım? Aslında konuşacak çok şey var ama konuşmanın da artık bir anlamı da yok. Ne görelim neyler neylersek güzel eder. Evet el-Camiu Sahih vehvesunun ettirmizi. Li Ebi Isa Muhammed bin Isa bin Sevre. Ebu İsa künyesiyle meşhurdu biliyorsunuz. Muhammed bin Isa e, babasının adı, kendisinin adı Muhammed, babasının adı İsa'dır. Elimizde okuyacağımız metin e, Ahmet Muhammed Şakir'in metninden olacak. Yani onun neşrettiği e, kitaptan olacak. Şimdi zaman zaman e, okuyacağımız metinlerde e, bir e, okuyacağımız metinlerde mümkün mertebe usule dair bilgiler e, tarihe dair bilgiler yani hadis tarihiyle alakalı bilgiler metnin anlaşılmasına yönelik usul ve, ve teknik yönler <gülüyor> aynı zamanda fıkhi konulara e, Fıkhi konulara yönelik olacak. Bazen mesela karşılaşmadığınız, hiç karşılaşmadığınız konulara dair rivayetler üzerinden de e, konulara değinilmiş olacak. Zaten herkesin bildiğinden ziyade e, çoğu kimsenin bilmediği ama bizim temel hadis kaynaklarında geçen ve bir zamanlar ya da mevcut durumlarda fıkıh konu olmuş e, hususlara da işaret etmiş olacağız. Evet okuyacağımız metin Ebabu Tahare. Yani başkaların e, başka kaynaklarda Kitabı Tahare adıyla geçen bölüm e, Timizi de Ebab adıyla Ebabu Tahare şeklinde geçmektedir. Dolayısıyla okuyacağımız bölümde Ebabu Tahare, yani Kitabı Tahare bölümüyle Alakalıdır. 70 numaralı Bab Buradaki hadis numarası Konkordan sistemine göre Tilvizyi'den referans verileceği zaman e, Hadis numarası değil Bab numarası Verilmektedir Babun fil meshi Alel hufeyni Konu e, Mesler üzerine, üzerine Mesih Meselesi İki şekilde okunmaktadır. Babul Meshi alel khufeyni yani bir nüshada bir nüshada e, fi şeklinde geçmiştir. E, bazı nüshalarda da e, sadece el mes meshi alel khufeyni şeklinde zikredilmiştir. Evet konu başlığımız bu. Mester üzerine Mesih meselesi. Burada hadde sına diyen kişi Tirmizidir. Bir saniye arkadaşlar. Şurada bir şey dikkatim çekti. Onu okuyayım müsaadenizle. Arkadaşımız bir şey yazmış. Evet. Burada Hattesena diyen kişi Tirmizi. hocası Hennat'tan almış. O da Hattesena veki, o da veki'den, o Ameş'ten, o da İbrahim'den, İbrahim de Heman bin El Haris'ten naklediyor. Heman bin El Haris şöyle diyor: "Baale, Baale Ciri bin Abdullah, Ciri bin Abdullah." Küçük yaptı. Zümme tavatta daha sonra abdest aldı ve mesela Ala hufeyhi. Sonra mesline mes etti. Yani abdestini alıyor. Sıra ayakları yıkamaya gelince ayağını yıkamayıp yani ayağında mes varmış. Meslini çıkartmayıp meslinin üzerine mes ediyor. Bunu kime anlatıyor? Hemman bin el-Haris. Ne oldu? Evet. Ha, teşekkür ederim Murat Bey. Şimdi güzel oldu. Şimdi bakınız. Heman bin El-Haris. Yani bunu nakleden kişi kim? Heman bin El-Haris. Peki Heman bin El-Haris kim oluyor? Ceneri bin Abdullah Sahabi. Ondan kim naklediyor? Tabiinden olan birisi. Yani Hazreti Peygamber'in vefatından sonra. Şimdi tarihin ne kadar önemli olduğunu sık sık getirmiştim. O e, tarih gerçekten, tarih bilgisi ya da e, tarihi bilinç tarihi bilinç pek çok bilgiyi e, doğru ve net bir şekilde sizin kafanızda, sizin zihninize oluşmasına büyük oranda yardımcı olur. Şimdi şu hadise, bu hadise hemen bin El-Haris tarafından bilinmiyor. Yani bilinmiyor ve garip karşılanıyor. Garip karşılanan ne? Cerir bin Abdullah'ın adres alıp mesler üzerine mes dair bir bilgi. Deniliyor ki fakı ile lehu kendisine şöyle denildi etef haza mutmut yani Türkçe Türkçe'ye şu, sen böyle mi yapıyorsun yani sen abdesti böyle mi alıyorsun gale cerri bin abdullah diyor ki ve ma yemneuni bana mani olan nedir yani ne oldu buna buna engel olan ne ve gerekçesini de söylüyor fakat ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'aluhu. Hazreti Peygamber'in böyle yaptığını gördüm ben. Görmüştüm. Yani bu konuda hayrete düşecek, bu da şaşırtacak herhangi bir durum söz konusu değil. Ben Hazreti Peygamber'in e, bu şekilde abdest aldığını görmüştüm. Fakat ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'i görmüştüm yef'aluhu. Yani böyle yaparken görmüştüm. Dolayısıyla burada e, şaşıracak herhangi bir durum yoktur diye hayret edenlere ya da şaşıranlara yani mes, üzerine messettiğini e, gördüğünde şaşıranlara karşı böyle bir cevabını e, bu şekilde e, vermiş oluyor. Gale İbrahim, burada İbrahim dediği e, senette geçen İbrahim k yucu buhum hadisi cerin Celir hadisi yani cerri hadisi dedi Celeb bin Abdullah'tan gelen rivayet hoşlarına giderdi yani asabının rahimin asabının yani asap dediği öğrencilerinin de aynı zamanda hoşlarına giderdi niye lele İslamıhu Çünkü onun Müslüman oluşu yani Celre bin Abdullah Müslüman olması ke badde nuzulil maide Maide suresinin nazil olmasından sonra gerçekleşmiştir. Yani Celil bin Abdullah, Maide suresi nazil olduktan sonra Müslüman olmuştur. Peki Maide suresindeki kastetilen ne? Burada kastetilen abdest ayetidir. Vudu ayeti olarak geçer. Peki o Vudu ayetinde ne vardır? Vem sallahu bireyusukum ve ercülekum ilel var ya, oradaki ayakların yıkanmasına yönelik tabi okunuşa göre böyle. Ve yaygın olarak bu şekilde anlaşılmış. Bundan dolayı, yani orada mestler falan geçmiyor. Hazreti Peygamber, yani ayette mesler üzerine mes yapılması gerektiğine dair herhangi bir ifade ya da beyan geçmiyor. Ama bu abdest ayeti nazil olduktan sonra da, cenab Abdullah'ın, Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Peygamber'in e, abdest almasında, Ayakna mes olduğu halde, mes olduğu halde ayaklarını mes ettiğine dair bir uygulamasını Ceri bin Abdullah'ın görmüş olması oldukça önemli bir bilgidir. Kayda değer bir bilgidir. Evet. Haza kavli İbrahim yani köşeli parantez içerisinde bir başkan üstadı geçen kısım bu. Yani kanen vacibuhum ifadesi eee Haza kavli İbrahim'de de şey Kâhne-i ifadesi kime aitmiş? İbrahim'e ait olan bir sözmüş. Yani şuradaki söz, Kâhne-i Yücebi'hü hadis-i ifadesi senette geçen, yani Heman bin El-Haris'in değil, İbrahim'in sözü olduğu ifade ediliyor. Ee, şimdi Murat Bey Şurada bir Geçen bir şey ilave etmiştik. Onu yükleyebilir miyiz acaba? Ekliye geçmişti. Kırmızı ekte geçiyor. Ya yüklemişsin. Hangi sistem yüklemiştiniz ya? Bir saniye, bilgisayardan atayım o zaman. Yüklüyor musunuz siz? Tamam. Şimdi arada bir ee, bir sayfalık bir boşluk var. Dolayısıyla o boşluk normalde sisteme yüklenmişti. Murat Bey tarafından sisteme yüklendi. Siz oradan indirirsiniz. Bütün sınıflara paylaşıldı. Yani bir sayfalık bir boşluk var. O boşluğu gidermek için e, yeniden bir dosya yükletmiş oldum. evet sisteme biraz geçükleniyor. neydi o geçen haftaki secde ile ha şu secde meselesi mi bana bunun nesini soruyorsunuz peki sahih desem ne olur nasıl anlarsınız evet sahih ne yaparsınız sahih desem ne yaparsınız Beyninizdeki soru tam e, hadis sahih. Peki nasıl ifade edersiniz? Yani o beyindeki soru e, halloluyor mu? Erkeğin kocasına secde etmesini isterdim. Buyrun size hadis araştırmasıyla ilgili bir, işte, bir soru. Şimdi bu hadisi mesela bu hadisin tarihini yapın. Bu hadisin tarihini yaparsanız görürsünüz. Ya bu hadisle ilgili, bu hadisle ilgili mesela bir araştırma yapılmış mı, yapılmamış mı? Yapıldıysa nasıl yapılmış? Bununla ilgili ben size bir ipucunu vermiştim. Yani mümkün mertebe, mümkün mertebe mümkün mertebe bir konuyla ilgili ya da kafa zaten daha fazla ön planda olan hadislerle alakalı çalışmalar akademik anlamda yani makale düzeyinde makale düzeyinde çalışmalar yapılmıştır. Bununla ilgili yapmanız gereken şey bakınız ipucunu verdim. Nedir o? Tekrar yazıyorum. isam.org.tr girersiniz. Şimdi bakınız arkadaşlar şimdi edat üzerinden e, şimdi hadislerin ekseriyeti şimdi lafız üzerinden giderseniz şimdi orada sıkıntı olur. İnşallah bunu e, hadis metinler iki dersinde bir hadisin anlaşılması için neler yapılması gerekir, hangi usul ya da yöntem takip edilmesi gerekir, Bununla ilgili İnşallah detaylı bir şekilde şayet biz olursak e, size gerekli yöntemleri e, vermeye çalışacağız. Hadislerin yüzde 99.9 unutmayın bunu maalesef rivayet edilmiştir. Yani sen laf değil, lafzın bir lafzın değildir. Lafız üzerinden giderek, lafız üzerinden giderek bir takım hükümler çıkartmaya kalkmayın. Çıkartmaya kalkarsanız yanılırsınız. İşte bunun için hadis tahricini, hadis araştırma ve incelemesini muhakkak yapmanız gerekiyor ki bunun böyle olmadığını açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. Yani bir yerde secde kelimesi geçiyor, bir başka yerde başka bir ifadenin geçtiğini rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bir de algı meselesi var. Sahabinin algısı farklı olabilir. Sahabiden alan kişinin, yani tabiinden olan kişinin algısı farklı olabilir. Bütün bu farklılıkları nihayetinde hepsi rivayete yansınmıştır. Bir rivayette, bir başka rivayete geçerken farklı hususlar karşımıza çıkmaktadır. Onun için ben her zaman şunu derim bir hadisi enine boyuna araştırmadan incelemeden yani tarihi selin camı dediğimiz ilk hadis kaynağından diğer hadis kaynaklarına geçinceye kadar ki o sürecini takip etmeden lafız üzerinden kesin bir hüküm inşa etmeyin. Yani Hazreti Peygamber burada şu ifade kullanmıştır demeye cesaretimiz öyle o kadar kolay bir şey değil. Onun için bu Arapça edadlar üzerinde çok fazla kafa yormayın kafa yormayın derken sübutu kesinleşmediği ya da zannı galiple kesinleşmediği sürece tek bir rivayet özellikle ve özellikle söylüyorum tek bir rivayet üzerinden bir tek rivayet üzerinden asla ve kata yorum yapmayın. Yorum yaparsanız yanlış yaparsınız. Şimdi mesela biraz önce bahsettim. isam.ort.tr sitesine girerseniz orada makaleler sayfası var. Makaleler veri tabanı. Yani şu anda Türkiye'de yapılan ilmi çalışmaların, e, akademik makalelerin yüklendiği ve PDF'lerin de, PDF'lerin de olduğu bir e, şey var. Veri tabanı var. O tabana girdiğiniz zaman o tabanda diyelim Kadına Secde, Hadis Secde hadisi yazın ya da Kadına Secde şeklinde bir şekilde bir şeyler yazın. Karşınıza bir şeyler çıkacaktır. E, ya da bununla alakalı Yapılmış makaleler, yazılmış makaleler var ve bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Onları bir okuyun, onları bir araştırın. Ondan sonra e, bunun üzerine bir takım e, yorum yazı değerlendirmeler yaparsanız daha iyi olur. Yani akademik tarzda yapılmış olan makaleleri mümkün mertebe okumaya gayret edin ki e, biraz ufunuz e, genişlemiş olsun. Tamam. Evet şu anda e, yüklenmiş durumda. Ekranın bitmem lazım. Bir saniye. Heh. Şimdi burada e, Hazir Kavli İbrahim dedik. Yani Kâhne-i ifadesini geçtikten sonra Gâle ve abi. Şimdi teknik olarak önce şuradan başlayalım. İsterseniz siz de biraz soluklanın. Ben de biraz şöyle 10 dakika bir soluklanayım. Ondan sonra tekrar buradan başlayıp o şekilde devam edelim. Ne dersiniz? İyi olur değil mi? Peki 10 dakika ara.